Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. E, Fetih suresinin dördüncü ayet kelimesindeyiz. kerimesindeyiz. Sekinet e, ifadesi geçiyor burada. E, acizane kanaatim sanırım daha önce de belirtmiştim. Ben günümüz insanının hepimizin yani hani nereden biliyorsun kendinden biliyorum derler ya. Efendim en büyük ihtiyacının bu sekinet olduğu en büyük ihtiyaçlarından birinin diyelim sekinet olduğu kanaatindeyim. E, bütün bu arayışlarımız, çırpınışlarımız işte özellikle kendimden de kıyas ederek orta yaş ve üzerindeki insanların hala kendilerine bir yön çizememiş olması hep böyle bir savrulmalar oradan oraya gerek dünya görüşü gerek itikadi anlayışı gerek işte yaşantı biçimiyle e, güven vermemesi e, insanların kendisine ve başkalarına etrafına hep bu sekinetle ilişkimizdeki sıkıntılar yüzünden yani içimiz yatışmıyor e, arayış bitmiyor e, girdiğimiz hiçbir yol bizi tatmin etmiyor efendim ula, e, hedeflerimize ulaştıkça o hedefler bizim için anlamsızlaşıyor vesaire vesaire. E, bu sekinetin e, bir insan için ne kadar kıymetli bir şey olduğunu yani bir yere sükun etmenin yerleşmenin yani şöyle düşünün arkadaşlar bavulunuz elinizde işte kalacağınız sabit bir yer yok. Böyle dolaşıyorsunuz o otel senin bu akraba benim bu arkadaş senin hiçbir eviniz yok yani bazı yaşlılar vardır öyle hala var mı bilmiyorum benim ailemde de olmuştu çok acıyarak bakmıştım yani üzülerek e, halalarımdan birinin beş tane çocuğu vardı. Ee, yaşlılık döneminde böyle üçer ay üçer ay baktılar ona ee, halamın dolabı yok işte bir odası yok yani düşünün elinde bir çantası var üç ay bir yerde kalıyor to sonra topluyor çantayı öbürüne gidiyor falan ee, bu nasıl bir yerleşememek yani o göçmenlik, göçebelik... bunlar akademik anlamda da çalışılıyor arkadaşlar. Sosyal boyutları da var, psikolojik boyutları da var. Ee, nasıl bir haleti ruhiye ise, işte gidişat bakımından ...sekinete ulaşamamış olmak da öyle bir haleti ruhiye. Ee, yani sekinete erişmiş insanlar, yani artık sükün bulmuş, yerleşmiş, işte evi barkı belli, şey sembolik anlamda söylüyorum. Ee, hayata nasıl baktığı, işte paraya nasıl bakıyor, çocuğa, aileye nasıl bakıyor. Şana, şöhrete nasıl bakıyor? Fiziğe, metafiziğe nasıl bakıyor? Ee, işte giyim, kuşam, yeme, içme nedir? İşte ibadet nedir? Maneviyat nedir? Bunların her birinin hayatındaki yeri nedir? Bunların hepsi yerleşmiş. Yani her şey yerli yerinde. İç dünyasında her şey yerli yerinde olan insanlar. Bazen e, bu arayışı yüceltenler tarafından e, nasıl diyeyim sıkıcılık. İşte e, şey, gözlerini kapatmış olmak, sorguluk. Uygulamayı bitirmiş olmak... ...işte dogmatiklik vesaire gibi... E, ...küçültücü ifadelerle eleştirilebiliyor... ...siz onlara bakmayın... ...yani ben kendime söylüyorum... E, ...siz onlara bakmayın arkadaşlar... Bu ...yerleşebilmek hayatta büyük bir başarıdır... ...yani insanın evinin, yurdunun belli olması... E, ...efendim... ...karakterinin, ahlakının, gidişatının... ...belli olması... E, ...büyük bir başarıdır... ...yani bir insanın işte... ...ben yaşlara gelip... <gülüyor> ...özellikle ben... E, o yaşlardaki arkadaşlar için daha da çok üzülüyorum bu arayışın bir türlü bitmemiş olmasına. E, şu anlamda değil sakın öyle düşünülmesin. Yani insan işte belli bir noktaya gelince e, artık bütün her şeyi bitirmiş olmalı. iç dünyasında beyninin şart elini indirmiş olmalı. Hiçbir şeyi artık sorgulamamalı. O anlamda değil arkadaşlar. Tarzının inançlarının değerlerinin çizgilerinin sınırlarının belirlenmemiş olmasıdan bahsediyorum. Bu çok ciddi bir hem psikolojik hem sosyolojik hem de dini anlamda çok ciddi bir sıkıntı. İşte sekinet bunun zıttı arkadaşlar. Bu halin bu zıttı insanın iç dünyasındaki o çırpınışların bir cevap bulması demek. Bir cevap bulması demek. Peki daha sonra, yani bu sekinete erdikten sonra bu insan düşünmeyi durduruyor mu? Acizane kanaatim yani e, bu konuda e, tabii kendi bildiklerimi, kendi düşündüklerimi söylüyorum ister istemez. Arkadaşlar acizane kanaatim düşünce durdurulamaz. Yani ne diyeceğim ben şimdi beynime daha düşünme bundan sonra mı diyeceğim yani? Bu, bu beni dinlemez ki düşünmeye devam eder. Fakat e, akışı ve hedefi e, değişiyor demeyelim de daha yerleşik, daha... Bir hedefe doğru oluyor arkadaşlar. İşte hikmet arayışı oluyor. E, düşüncelerinizi derleyip toparlamaya başlıyorsunuz. Her şeyin bir, birbiriyle ilgisini görmeye başlıyorsunuz. Bir tevhide doğru gidiyor o dağınık düşünceler. E, birleşiyor. Yani o hani şöyle düşünün çalı çırpı olmuyor da elinizde bir ağaç. Bütün dallarıyla, meyveleriyle, yapraklarıyla bir ağaca dönüşmüş oluyor. E, bu bakımdan da yani düşünme eyleminin sona ereceği bu arayışın yani hikmet arayışının sona ereceğini zannetmeyin sadece her şey yerini buluyor öyle düşünüyorum ben acizane şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın Bakara suresi 260. ayet-i kerimede geçen e, ahiretteki dirilişi bugünkü moda tabirle sorgulayan, sorgulamak değil bence bu arkadaşlar. Çünkü sorgulamakta ben bir kibir hissediyorum. Belki ön yargılıyım bu kavrama bilemem. Ondan olabilir. Yani sorgulamak çünkü eş düzeyde. Mesela kim sorgular? Hakim sorgular, polis sorgular değil mi? Savcı sorgular. Yani bir üst düzeyde birisi sizi, yani sorgulamakta bir hesaba çekmek var. Ama arayış, yani hikmet arayışı Öğrenmek için sormak yani bu e, ikisi de aslında aynı çabanın ürünü gibi fakat kendinizi nereye o hakikat karşısında kendinizi nereye konumlandırdığınıza göre e, seçtiğiniz kelime değişiyor. Hz. İbrahim'in Cenab-ı Hakk'a haşa sorgulayabilir mi yani sorgulaması değil de sorması diyelim talebi diyelim ne diyor ya Rabbi bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster. Bunu görmek istiyorum diyor. Ee, bu görme işte somut bir şekilde kavrama konusu üzerinde biraz daha duracağız biraz sonra İsrailoğullarına indirilen tabuttan bahsederken Cenab-ı Hak da inanmıyor musun yoksa diyor hayır inanıyorum ama kalbimin yatışmasını istiyorum diyor biliyorsunuz. Şu Futuhat-ı Mekki'ye de yapılan değerlendirmeyi bir kez daha zikredelim aslında bunları konuştuk geçen hafta ama hem bir bağlantıyı kurmak hem de güzelliğinden ötürü tekrar edilirse böyle daha kolay akılda kalır diye o umutla bir kez daha tekrar etmek istiyorum. E, Muhittin bin Arabi sekinetle ilgili diyor ki sekinetin başlangıcı yani sekinet nasıl başlar e, emri o işi yani hangi iş üzerinde hangi olay üzerinde düşünüyorsanız her hile ihata tarikayla mütalaa etmektir sekinetin başlangıcı diyor. Yani e, burada şimdi konumuz ne mesela diriliş. Dirilişi bütün yönleriyle Görmek, gözlemlemek ve değerlendirmek ve bir sonuca varmak istiyor Hazreti İbrahim. E, buna varamayınca da huzura ulaşamıyor. İç dünyasında huzura ulaşamıyor. E, özellikle e, arkadaşlar çok böyle hani arayışlarının sonu... E, imana varmış olan filozofları da bu açıdan en azından yani biyografilerini okuyabilirsiniz. Aklıma gelen işte bugünlerde ben Jung'u okuyorum Anılar, Düşler ve Düşünceler kitabını ona bakabilirsiniz. Kier Gegaard'ın yazdıklarına bakabilirsiniz. Yani bu sorularına cevap Aradıkları süreçte çektikleri ızdırabı e, görebilirsiniz. E, tabii bu iki isim hani en azından belli bir çerçevede imana varmışlar. Ama sonu imansızlığa da çıkabilir bu arayışın. E, arkadaşlar onunla ilgili mesela Nietzsche'nin arayışları, e, izah etmek isteği kendisine, e, bütün varoluşu, e, bütün filozofların hikayesi aslında budur. E, yani çok acıklı, kolay bir şey değil bu süreç. Bir, bir işi bütün boyutlarıyla düşünme. Çünkü hani zekanız özellikle soyut meseleleri düşünme, kavrama ve sonuca bağlama kapasiteniz ne kadar yüksekse bunları ne kadar ciddiye alıyorsanız bazı insanların zekası kavrayışı çok yüksektir de ciddiye almaz hayatı. Onlar böyle günlü gün eder geçer gider bu dünyadan yani şeye benzetiyorum ben onu ee, kızgın bir yüzeye bir damla su damladığında pıs sadece bir cıs sesi çıkar o kadar e, geçer gider ama ciddiye alıp bu meseleler üzerinde düşünenler gerçekten hani baktığınızda dış şartlarda ne kadar güzel işte hayatı diyorsunuz ama çok büyük derin ızdıraplar yaşıyorlar. E, hiç kolay bir mesele değil yani buna talip olmak çok zor bir şey ee, imrendirmek için söylemiyorum ee, bizim adımıza belki bütün insanlık adına o çileleri yaşamışlar ee, yani ne demek bu bütün veçil, bütün yönleriyle her veç ile kuşatarak bir meseleyi e, mütalaa etmek bütün açılardan mütalaa etmek e, üzerinde düşünmek değerlendirmek ve bir sonuca varmak ee, ne demek yani çok büyük bir çile belki de bu açıdan Hz. İbrahim büyük bir mütefekkir yani aynı zamanda o yüzden de ona tevhid önderi deniyor. Onu diğer peygamberlerden ayıran e, bildiğim kadarıyla yanlış olmasın e, niteliği efendim diğer peygamberlerin hepsine inanç öğretilmiştir ama o kendi bulmuştur. Yani kendi e, edinmiştir diyelim o inancı tevhid inancını e, bu açıdan çok o da e, büyük bir zihin yani. Yani ee, insanlığın e, tevhid dünyasının önderi. Ee, Allah şefaatine nail etsin diyelim. Evet e, Hz. İbrahim'e arkadaşlar e, gelen bu e, arayış, kalbindeki bu işte dirilişi görme isteği e, itmi'nanı bed bedi sekine yaptı. Yani sekinet ne zaman gelecek Hz. İbrahim'e itmi'nana ulaşırsa. İtmi inan ne kalbindeki bütün o e, arayışın, çırpınmanın, o sorgulamalar, sorma soruların e, sorgulama demeyecektik, soruların efendim cevap bulması, yatışması hali demek. Çünkü ona ihyanın vücuhu muhtelif gelmişti, dirilişin. Çeşitli yönleri yani şu nasıl dirilecek, hayvanlar nasıl olacak, insanlar nasıl olacak belki de bilemiyorum yani e, çok çeşitli ihtilaflı geliyor nasıl olacak ve kendisine her taraftan çekiştiriyordu yani bir cevap bulamıyor. E, bütün o sorularına cevap verebilecek bir açıklama bulamıyor hani demek ki bir açıklama bulsa bir soruya cevap olmuyor bir soruya cevap bulsa diğer bir soru çıkıyor bir türlü yani huzura kavuşamıyor Allah Teala ona keyfiyeti müşahede ettirince o da tabi ayrı bir e, konudur arkadaşlar Bakara suresinde Hz. İbrahim'in e, o kuşları alıp işte onları kendine alıştırması meselesi yani dirilişin nasıl olacağına dair işte sofiler e, özellikle işari tefsirler o konuda çok güzel çağrışımlar söylerler ee, mesela aklımda kalan bir şey söyleyeyim ee, Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'e diyor ki işte bir dört tane kuş al onları kendine alıştır o kadar ki bak burada e, anahtar kavram ünsiyet yani onların sana alışmış olması o kadar ki çağırınca gelsinler sen onları çağırınca gelsinler o kadar böyle alıştır kendine. Sonra onları işte kes, etlerini karıştır, her bir dağın başına bırak. Ondan sonra onları çağırdığında nasıl sana geleceklerini göreceksin. Yani dirilişin anahtarı arkadaşlar ünsiyet. Biz peki nasıl dirileceğiz? Yani nasıl çözüldü o sorular? Çünkü bütün varlık Allah'tan geldiği için arkadaşlar aslında hani insanın dünyadaki şeyi var ya buna varoluşsal amsiyete diyorlar. Yani bir türlü tam bir huzura erememesi. Her şey oluyor, isteklerine ulaşıyor, hedeflerine ulaşıyor, maddi, manevi, sosyal açıdan hayatında sorun yok gibi görünüyor. Fakat bir türlü böyle o içinde bir şey eksik yani o eksikliği bir türlü anlamlandıramıyor, kapatamıyor, gideremiyor. Şimdi onun bizim Cenab-ı Hak'tan ayrılışımız, o ilk yani ruh üflendi ya bize, o üfleniş sebebiyle o mükemmel varlıktan kopuşumuzla alakalı olduğunu söylüyorlar. Sufiler ve düşünün yani sen Allah'tan inna ve inna ileyhi raci onu düşünün. Cenab-ı Hak gel deyince tıpış tıpış gideceksin çünkü ondan geldin zaten. Asıl bağlantın orayla. Yani şöyle düşünün bir işe giriyorsunuz imza atıyorsunuz işte her gün şu saatte geleceğim bana verilen işleri yapacağım diye sizi bir işe görevlendiriyorlar. Hemen çantanızı toplayıp nasıl gidiyorsunuz değil mi? Yani diyorlar ki işte şu seyahate gideceksin şu toplantıya bizim adımıza katılacaksın. Hayır demiyorsunuz yani çünkü orada bir artık bir şeyiniz var bir bağlantınız var. Bizim Allah ile olan bağlantımızı düşünün. Gel deyince gideceksin kabirlere konacağız ondan sonra kalk denecek kalkacağız yani çünkü ondan geldik yani ve ona varmaya ulaşıyoruz bütün e, bu arayışlarımız çabalarımız hep ona varabilmek için bu yüzden de e, Kur'an-ı Kerim kalplerin ancak Allah'ı andığı zaman yatışacağını e, Allah'ı anmadıkça e, bu huzursuzluğun bitmeyeceğini söylüyor işte dünyayı gözlemliyorsunuz bu açıdan arkadaşlar. Sonra ne oldu Allah Teala ona keyfiyeti müşahede ettirince yani nasıl olacağını o dirilişi gösterince o muhtelif vücuttan gelen cezbelerle ızdıraptan sükuna eriverdi. Çeşitli açılardan konuya baktıkça içinde oluşan e, ızdırap çünkü cevap bulamıyor. Bütün bunlar cevap buldu ve kalbi sükuna erdi. İşte bu suretle burası önemli arkadaşlar bu, bu paragraf gerçekten çok önemli. Matlubun husulü yahut tahsilinden yeis o matlab hakkında sekinetin başı olduğu gibi. Sabahtan beri bu cümle üzerinde düşünüyorum. En sonunda şöyle olduğuna karar verdim. Çünkü sadeleştirilmiş metinlerde bile burayı sadeleştirilmişler arkadaşlar. Böyle yapı veriyorlar biliyor musunuz? Bazı tercümelerde de öyle. Bakıyorum ay şu cümleyi nasıl tercüme ettiler acaba diyorum. Bakıyorum oraya atlamış tercüme eden. E, matlubun husulü yani. Senin elde etmek istediğin matlup, e, hedef, elde etmek istediğin şey, talebin yani, senin talep ettiğin şey, bunu elde etmen husulü yahut tahsili, bu husul senin elde etmen şeklinde, yani bir anda elde etme şeklinde de olabilir, peyderpey de olabilir, husul ile tahsil arasındaki farklardan biri o. Ee, yani elde ediyorsun sonuçta, yeis, bunu, bunu, bunu elde edemeyeceğine dair içinde taşıdığın kaygı, Anlatabildin mi burayı arkadaşlar? Senin bir hedefin var. O hedefi elde edebileceğine dair de bir kaygın var. İşte o kaygı, o karamsar düşünce, elde edemeyeceğim galiba düşüncesi arkadaşlar. O matlab hakkında, o arzu edilen şey hakkında sekinetin başı. Ya nasıl oluyor kaygı sekinetin başı arkadaşlar? Burası çok kıymetli. Bakın bu, bu cümleye göre... Ee, mesela bugün gençlerimizin inanc, inanca dair soruları, sordukları sorular, hani bu yetişkinlerin çok korktuğu sorular var ya, niye korkarlar? Çünkü kendileri de zamanda sormuşlar, çok tehlikeli gelmiş onlara, üstünü örtüp geçmişler, hayata devam etmişler. Şimdi tekrar karşılarına çıkıyor o sorular ve hiçbir hazırlıkları yok. O soruya da Çünkü zamanda kendileri sadece üstünü örtmüşler. Bir de o yara alttan alta işlemeye devam etmişse yani üstünü örtünce iyileşmemişse kendilerindeki potansiyel inançsızlığı da tahrik ettiği için yani oradan da tetiklendikleri için tabii çok korkuyorlar bazılarımız öyle diyelim hepimiz değil. Efendim yani o yüzden bir Endişeye kapılıyorlar. Halbuki bu cümle o endişeye mahal olmadığını bize gösteriyor. Niye? Çünkü insanın arkadaşlar bir şeyi elde edebileceğine dair duyduğu kuşku, kaygı, iç dünyasındaki endişe o matlab hakkında sekinetin başı. Yani eğer o endişeyi güzel takip ederse, o endişenin ona verdiği gösterdiği yöne doğru sağlıklı bir yol çizebilirse oradan sükuneti, sekineti elde edebilir. Yani sorularının cevaplarını bularak imanı daha da sağlamlaşmış olarak çıkar bu tırnak içindeki sorgulamalardan. E, bu cümle çok yani düşündürücü. E, normalde mesela bana bırakılsaydı böyle bir cümle kuramazdım. Yani kaygı nasıl sekinetin başlangıcı oluyor? Panik hali, o endişe hali nasıl sekinetin başlangıcı oluyor? Psikologlar da e, gözle görebildiğim kadarıyla konuşabildiğim kadarıyla yani konuştuğum kısmıyla arkadaşlar bu mesela şey endişelerimizin korkularımızın e, panik yaptığımız yerlerin aslında bize hayatta rehberlik edeceğini söylüyorlar eğer üstüne örtüp geçmezsek veya da onların esiri olup e, diz çökmezsek e, hayatta bize güzel rehberlik edeceğini söylüyorlar işte bugünlerde yunk okuduğum için çok alıntı yapacağım ondan yunk şey diyormuş e, korkuların neredeyse ödevi oradadır. Yani senin kendini yenmen işte o ruh, ruh sağlığına o bütünleşmiş kişiliğe karaktere ulaşabilmen için neyden korkuyorsan onun üzerinde çalışman gerekiyor. Korkuların sana bu açıdan rehberlik ediyor. Yani burayı çalış. Buradan tekamül edeceksin. Burası senin eksik yerin demiş oluyor. Burada da tam anlamıyla onunla örtüşen bir cümle var. İşte bu suretle yani Allah rahmet eylesin bu cümleyi nasıl söyledin e, Elmalı diyesi geliyor insanın. Matlubun husulü yahut tahsilinden yeis yani insanın böyle bir karamsarlık içinde olması o matlab hakkında sekinetin başı olduğu gibi. Korkulan şeylerde de layık ve çile böyle olur. Tam yungun söylediği arkadaşlar yani sanki e, okumuş onu ve bu cümleyi ben bir de şöyle söyleyeyim demiş gibi. Yani akıl için yol birdir dedikleri bu olsa gerek bir de bir başka açıdan bu çok söylediğimiz bir şeydir. Arkadaşlar bizim kaynaklarımızın ne kadar zengin olduğunu yani şurada bir cümleyle söyleyip geçtiği şey bir batılının bir kitap üzerine bir kitap yazdığı şey. E biz o kitabı okuyunca vay adamlar neler düşünmüşler neler bulmuşlar diyoruz halbuki bu hazinenin üzerinde oturuyoruz ama bir gün açıp bakmıyoruz. İnsan böyle imanın şartlarını tekmil edip muhkemleyince haktan o müminin kalbine bir tecelli hasıl olur ki, o doğuş yani, o doğuşu da mesela şey e, Yunkine anılarında çocukluk ve ilk gençlik yıllarında yaşadığı e, bir takım ilhami hadiseleri anlatırken çok iyi anlatır. E, o tecelliye zevk tesmiyedir. Tasavvufta zevk denilen şey budur. Ze yani e, mümin Arkadaşlar bu zevkler arkasında koşar. Ee, diğer zevkler yani maddi zevkler de maddi dünyanın güzellikleri, maddi nimetlerin bize zevk vermesi de e, kötü değildir. Ama onlar sadece bizi asıl zevke ulaştıracak küçük nasıl diyeyim girişler yani hani şöyle düşünün. E, mukaddimesi yani daha kitabın mukaddimesi veya işte bir ziyafetin başlangıcında ikram edilen bir şerbet her neyse yani o dünya nimetleri onlar olmadan da olmaz onu da söyleyeyim veyahut da onların eksikliği ciddi bir eksikliktir yani insanın kendi çevresini gücü nispetinde güzelleştirmesi gözünü açtığında etrafına baktığında güzel estetik şeyler görmesi efendim e, mesela işte benim şimdi aklıma bazı mekanlar bazı evler geliyor böyle huzur dolu yani kapıyı açtığınızda o evde böyle bir huzur atmosferi hissediyorsunuz hani bıraksalar orada yaşarsınız yani böyle bir huzur atmosferi bir sekinet atmosferi kurabilmek bunlar sadece eşya eşyayla ilgili değil arkadaşlar o evde konuşan insanların ses tonları kullandıkları kelimeler o kelimeler duvarlara siniyor o karakter o ahlak duvarlara siniyor orada yaşanan olaylar duvarlara siniyor ya gergin oluyorsunuz bir an önce çıkmak istiyorsunuz ya böyle e, büyük bir huzur kaplıyor sizi. İşte arkadaşlar e, ve o maddi zevkler heh, orayı belirteyim o maddi yani çevremizdeki maddi dünyadaki güzellikler bizi uhrevi manevi güzelliklere e, çağıran hazırlayan ona ermemizi kolaylaştıran e, bir giriş kapısı gibi yani bu bakımdan mesela namaz kıldığımız seccadenin güzel olması bu güzellik arkadaşlar bak bunun altını hep çiziyorum lüks demek değil yani çok lüks ama çok <gülüyor> e, kaba çirkin şeyler var biliyorsunuz yani e, söylememe gerek yok size e, Efendim böyle zarif, yani zarif olması insanın hayatının, dış dünyasının, bedeninin, bedenin bakımının asla ihmal edilmemesi. Efendim bunlar hep bizim ruhumuzu ruhumuzun ulaşacağı sekineti bize kolaylaştıran, o arayışı ve oradaki bulmayı yani kolaylaştıran şeyler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in, ee, insanlar pek bu, bu çağda itibar etmiyorlar benim de böyle bir gücük tarafım var yaşadığın çağda ne küçümseniyorsa onu böyle daha çok insanların gözüne sokasım geliyor ee, mesela melekler hangi evlere girmez hangi insanların yanına gelmez bunun çok kıymetli bir bilgi olduğunu düşünüyorum çünkü bize bırakılsaydı arkadaşlar biz nasıl bilebilirdik ki meleklerin e, meleklerle nasıl iletişim kurabileceğimizi e kurmayalım yani ne yapalım işte gelmezse gelmesin diyebilir miyiz? Diyemeyiz çünkü mesela sekineti bile melek getiriyor. Çünkü inzalden bahsediyoruz hani konuştuk geçen hafta. İndiriliyor size sekinet ve bu iniş melekler vasıtasıyla oluyor. Bereket, rahmet, ilham bunların hepsi melekler vasıtasıyla oluyor. Dolayısıyla o dış şartlar işte o iç dünyamızda sekinete ulaşmayı Kolaylaştırıyor. E, elbette ki dış şartların başında da insanın e, mantıklı, düzgün, doğru düşünmeyi, e, deminden beri çünkü sekinetin bu düşünme yapısıyla alakasını konuştuk. Efendim bir meseleyi bütün yönleriyle ele alabilmeyi, e, irrasyonel davranmamayı, efendim... E, e, Bilmesi lazım yani o da dış şartlardan bir tanesi bu yüzden mesela bütün medrese eğitimlerinde mantık ilk okutulan derslerden birisidir mantık yani e, bugünkü eğitimde bu modern mantıkta o ne kadar var bilmiyorum haddimi aşan şeyler söylemek istemem ama arkadaşlar size hararetle tavsiye ediyorum e, tevfik uyarın safsatalar kitabını okuyun veya bu o olmasa da bir safsata üzerine yazılmış bir bu mutlaka okuyun. Ee, yani bu insanın ne kadar böyle akıl dışı... E Efendim böyle düşüncelerini yanıltan, kendini yanıltan, bütün o düşünce çabalarını boşa gideren ve insanlar arasındaki iletişimi imkansız kılan safsatalara en zeki insanların bile nasıl kapılabildiğini görüyorsunuz onları okuduğunuz zaman. En azından böyle doğru düşünmeyi, hakikate saygılı olabilmeyi, hakikat karşısında mütevazi olabilmeyi öğrenmemiz gerekiyor sekinete erebilmemiz için zihinsel anlamda. İşte insan böyle imanın şartlarını tekmil edip muhkemleyince, sağlamlaştırınca haktan o müminin kalbine tecelli hasıl olur ki o tecelliye zevk tesmih edilir. Yani artık imandan zevk alır, dinden zevk alır. Ben bunu bu mertebe için çok dua ediyorum arkadaşlar. Siz de benim için, kendiniz için, birbirimiz için dua edelim. Çünkü bir müminlerin birbirlerine yaptıkları dua reddolunmaz. Yani şöyle düşünün, mesela namazın, bitirilmesi gereken, aradan çıkarılması gereken bir görev değil de, o günkü hayatımızın en büyük zevki haline geldiğini düşünün. O zaman o namazı nasıl kılarız? Ee, i̇şte o namaz bizim için ne hale gelir? Ee, o ibadetler, o iyilikler, yani mutlaka iyilik, zevk aldığınız iyilikler vardır arkadaşlar. Yani bir iyilikten aslında iyilik bir fedakarlıktır. O fedakarlık nasıl size zevk veriyor? Yani bir şey kendinizle ilgili bir şeyden vazgeçiyorsunuz ya maddi ya işte zamanınızdan ya enerjinizden ya paranızdan vazgeçiyorsunuz. Sadaka vererek, yardım ederek, işte ne bileyim birinin derdini dinleyerek vesaire. O nasıl size zevk veriyor? Yani kendinizle ilgili bir şeyden vazgeçmek. Eğer onu bir noktada yakalayabilirsek onu her alana yayabiliriz. Yeter ki bir Böyle bir kere tadalım onu yani. E, o açıdan hani size neyin zevk verdiğini, nelerden zevk aldığınızı da bu açıdan iyi bilmeniz yönlendirici bir rehberlik edebilir. O sekineti o sıfattaki müminin kalbinde o husule getirmiştir. Buradaki büyük harfle yazılan o'lar tabi bu e, tahsih edilmiş metin arkadaşlar. Yazma eserler e, kurumundan yayınlanan. Elmalı tefsirinin en son yayınlanan şekli. Bu tahsih edildi, dipnotlandırıldı. Yoksa o daha eski metinlerde böyle büyük harf falan yok. Zaten orijinali Osmanlıca. O sekineti o sıfattaki müminin kalbinde, yani o zevke ulaşmış, o artık haz alıyor yani. Bu e, itikadi konular ve bu hani sor, bir şey onun için kaygı olmaktan çıkıp zevke dönüşmüş. Böyle bir insanın kalbinde bu sekineti kim yarattı? O. Yani Cenab-ı Hak meydana getirmiştir ki o sekinet onun için iman vaki olacak gayip emrin husulüne bir kapı. Yani elde etmek istediği şeye şimdi burada bağlamı da unutmayalım neredeyiz biz bu konular nerede nazil oldu arkadaşlar Hudeybiye anlaşmasının arkasından Hudeybiye anlaşmasının o günkü Müslümanlar için sahabe için nasıl kaygı verici bir anlaşma olduğunu hatırlayın yani nasıl bir defa Mekke'ye peygamberimizin rüyası mucibince gireceklerini düşünmüşlerdi girebilecekler çünkü peygamber rüyasında gördü peygamberin rüyası da bir vahiydir dolayısıyla kesinlikle gireceğiz Mekke'ye dediler ve umre niyetiyle geldiler ve giremediler bir rüya onlara göre yani tırnak içinde boşa çıktı bir şey oluştu iç dünyalarına nasıl yani peygamberlerin rüyası nasıl çıkmıyor yani hani böyle bir şey bir kaygı sonra üstüne bir de böyle bir anlaşma hani onlara göre yine tırnak içinde onların o cahiliye dönemindeki asabiyeden gelen gururlarını kıran Onların efendim ya yani izik hani bugünkü tabirle bir anlaşma imzaladılar ve geri dönüyorlar yani geri dönüyorlar nasıl e, hani nasıl yapıyoruz biz bunları bir peygamber değil misin sen yoksa hani içlerinden böyle şeyler geçiyor e, o günkü dünyada yani bu sekinetin ne anlama sekinet indirilmesinin ne anlama geldiğini düşünün e, Cenab-ı Hak Müminin kalbinde, o sıfattaki müminin kalbinde ama yani imanından zevk alan, işte sorularını cevaplandıran müminin kalbinde Cenab-ı Hak sekineti husule getirmiştir ki o sekinet onun için yani o mümin için iman vaki olacak gaip emrin husulüne bir kapı yani onun e, onun için gaip olan bir konuda belirsiz yani işte bir anlaşması gibi bu nasıl sonuçlanacak nasıl bizim lehimize olacak belirsiz bir e, konunun meydana gelişine ama e, ya yani o konunun açılması oradaki belirsizliğin gitmesi ve oradaki e, vaat edilen güzel sonucun elde edilebilmesine iman edebilmesine bir giriş oluyor sekinet anlatabilirim mi yani sekinet sekinnet soruyla başlıyor Sorgulamayla başlıyor, ye yeisle kaygıyla başlıyor, sonra eğer sekinete ulaşırsanız ya tamam ya biz kimden bahsediyoruz Allah'ın Resulü, e bu ayetleri kim indirdi Allah indirdi yani o zaman şey olacaktır yani illaki bu bir hayırla sonuçlanacaktır diyebilmek efendim e, için bir giriş oluyor o sekinet bir merdiven oluyor onu yükselten yani o e, itminana o huzura yükselten bir merdiven olsun da onun beraberinde evvelki emrin müeddasına vücuh ile sükun yüz gösterip yani e, önceki düşüncelerinin yani sekinet öncesi düşüncelerinin manasına çeşitli yönlerden o içeriye yani e, çeşitli yönlerden vakıf olup esbaba alışmış kimselerin esbaba sükûnu gibi bir emri mutat haline alsın. Esbap ne demek arkadaşlar yani benim e, sekinet çok karmaşık buralar o yüzden dikkatinizi tekrar rica ediyorum benim sekinete erebilmem için. Ee, işte bu bir konuda kuşkularımın gitmesi için o kuşkularımı giderecek sebeplerin yani akli sebeplerin, rasyonel sebeplerin olması lazım e, diyen daima sebep-sonuç ilişkisi içerisinde düşünen, hiç metafizik boyutu dikkate almayan zihin, zihinler, nasıl o esbaba vakıf olduklarında, ha demek bunu bunun için yapmış, bunu bunun için yapmış, bunun sebebi buymuş, bu sebepleri anladığında nasıl yatışıyorlarsa, işte o sekinet üzerine inen kişi de aynı şekilde o esbaba vakıf olmuş gibi yatışıyor, e, sükuna ulaşıyor ve bu onda bir alışkanlık haline alıyor. Bu ise asla gayptan olmaz. Yani durup dururken böyle olmaz. Belki zevkten yani muayeneden olur. Yani gözlem yoluyla ancak olabilir. Mesela insanın yanında devam edelim. Bir günlük nafakası bulunursa yani şimdi burada da bakın ya inanacaksınız işte Allah'ın Resulü böyle söyledi Allah da bu ayetleri indirdi hala nasıl kuşku duyuyorsunuz demiyor. Bunun diyor yani gözlemlenebilen e, sebepleri olması lazım bu insanın bu sekinete ulaşabilmesi için ve bir örnek veriyor bakın insanın yanında bir günlük nafakası bulunursa o günün vereceği ızdıraba karşı nefis bir sekinet olur. Ee, arkadaşlar bu, bu örneği geçim sıkıntısı yaşamamış kişinin anlaması mümkün değil. Ee, ben iki tarafı da yani kenarından kenarından gözlemliyorum. Böyle ortada duran birisi olarak, iki tarafla da ilişkisi olan birisi olarak. Yani yarın bir borcunuz var, son günü gelmiş, ödeyemiyorsunuz. Veyahut da işte yarın bir ilaç almanız lazım ama alacak durumunuz yok, bir yol bulamıyorsunuz. Veya işte kartınızın limitleri her anlamda dolmuş ödemeniz lazım ama işte şöyle de bir şey lazım bir harcama yapmanız lazım yapamıyorsunuz. O gece o insanın iç dünyasıyla arkadaşlar yarın ki bütün harcamaları zaten bugünden garanti yani kartı da var parası da var işte itibarı da var bir sözüyle de bir telefonuyla da bütün işleri halledebilir bir insanın huzuru arasında fark vardır yani. İnsanın yanında bir günlük nafakası bulunursa o günün vereceği ızdıraba karşı nefis bir sükune, sekinet bulur. O yüzden arkadaşlar sekinetle yani toplumsal anlamdakini söylüyorum ekonomik sebepler arasında bir ilişki vardır. Ekonomide yani hiç anlamadığım bir alan ama yine de kendi gözlemlerimi söyleyeyim ee, arkadaşlar e, yani insanların mübrem. Mübrem olmazsa olmaz, ihtiyaçlarını karşılayamadığı, çalışsa da yani karşılayamadığı bir dünyada toplumsal huzur ve barış beklenemez. İnsanları buna mahkum eden e, sistem arkadaşlar çökmeye mahkumdur. Her geç çöker, her geç bundan zarar görür. Bu açıdan e, yanımızda çalışan, işte elimizin altında olan, yönetimimiz altında olan, insanlara veya bir karar mercilerindeysek burada bize çok büyük sorumluluklar düşmektedir. Bir günlük nafakası bulunan kişi o günün vereceği ızdıraba karşı nefsinde bir sükunet budur. Çünkü nafakasının milkinde husulünü bil muayene gözüyle görmektedir. Yani benim malım var, mülküm var, kartım var, işte param var. Bunu görmektedir. İşte nezdinde iman bu derece hükmü tahtında hasıl olmuş ise o kişi sekinet sahibidir. Nasıl ki cüzdanındaki para kadar nefsindeki imanı görebiliyorsan ya kim söylemiş bunu Allah'ın Resulü söylemiş. Mesela bazı hadislerle ilgili benim yaşadığım duygudur bunu da söyleyeyim burada kalalım. Efendim şey mesela bir hadis var metin tenkidi senet tenkidi deniyor ya biliyorsunuz hadisleri değerlendirirken senedi sağlam ama metni ne? Anlayamıyoruz yani bugüne çok uymuyor arkadaşlar ben diyorum ki zaten her hadisten hüküm çıkarılacak diye bir şey yok insanlar zannediyor ki bütün hadislerden farz ve haram diye hükümler çıkarılıyor o kadar az hadis arkadaşlar hukukta hükme medar olmuştur ki tek başına. Onun yolları var, usulleri var. Kaç tane hadise dayanarak bir şey haram ya da helal, kıl, farz kılınmıştır. E, o ayrı bir bahsi diğer, cahilliğimizi gösteriyor. Yani bütün hadislerden hüküm çıkarıldığını zannetmek. insanların hayatları boyunca bir hadis uyuyorlar Hemen şak diye ona göre hüküm çıkarıyorlar zannetmek. Bizim cahilliğimizi gösteriyor. E, bir. İkincisi yani e, o hadis işte senet bakımından güvenilir ama metin bakımından bir e, yani anlayamıyorsam ben onu. Diyorum ki ya bunu Allah'ın Resulü söylemiş çok büyük ihtimalle. Çünkü senedi sağlam. O zaman en azından bir kenara koyalım. Yani peygamber sözü ya. Aristo'nun sözü kadar bir değeri olsun yani. <gülüyor> en azından yanlış anlaşılmasın. Tabii ki benim için çok daha değerli. Ama o kadar bile değer verilmemesi. Aristo'nun söyleyip söylemediği belli olmayan. Sokrat'ın ne bileyim Tagor'un bilmem kimin. Söyleyip söylemediği belli olmayan. Kendilerine nispet edilemeyecek bir sürü sözleri alıp alıp paylaşıyoruz da. Bir peygamber sözünden duyduğumuz. Ee, zihinsel e, e, huzursuzluk yüzünden işte sekinete ulaşamadığımız için o huzursuzluk yüzünden peygambere imanımız bile sarsılabiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla sen cüzdanındaki para kadar nefsindeki imana e, imanı gözlemleyemiyorsan nefsinde böyle bir iman yoksa o zaman işte sekinete de ulaşmayacaksın. Ulaşamayacaksın. Burada kalalım. Allah'a emanet olunuz. Efendim inşallah Tamamlamayı nasip etsin Rabbimiz.